Kurşun Asker Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil Sevgili Açık Radyo dinleyenleri ben Cem Kum, Kurşun Asker programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sayın dinleyiciler ben Cem Ozil. Ee, geçen haftaki programımızdan e, devam ediyoruz. Konumuz 1914 e, yılında Birinci Dünya Savaşı e, patlamadan önce e, bu savaşa katılan Avrupa'daki büyük güçlerin e, yaptığı e, çalışmalar ve e, hazırlıklar. Bunlar da işte genelkurmanın yaptığı planlar çok önemli Rus yanın durumunu anlatıyorduk. Rus Genel Kurmay Heyeti'nin başındaki yeni komutan General Jilinski şeye gidiyor, Paris'e gidiyor. Çünkü bilindiği gibi Fransa en büyük Müttefikleri Rusların. Fransızlar için de Ruslar en büyük müttefikleri. İşte e, aralarındaki e, yapacakları askeri, askeri harekatın aralarında e, bir anlaşmayla yapılması. Dolayısıyla Almanya'nın üzerinde daha büyük bir baskı oluşturması gerekiyor. Ee, tabii ki bir savaş anında bunu uygulamak istiyorlar. Jilinski de Paris'te Rusların hazırladığı en son planı anlatıyor. Evet, ee, 1912 Mayıs'ında cereyan ediyor bu toplantı. Yalnız Jilinski değil, Fransız ordusunun yeni başkomutanı da Joffre, Victor Michel'den. Ee, ...anımsayacaktır sevgili dinleyicilerimiz... ...Victor Michel Alman planını gerçekten... o e, ...Schliff'ın planını anlayan ve yorumlayan... ...dolayısıyla tehdidin nereden geleceğini... ...doğru tahmin eden aklı başında bir komutan... <gülüyor> ...saldırıyı değil müdafayı kuvvetli tutmak gerektiğini savunuyor... ...dolayısıyla o dönemdeki Fransız yönetimi e, karşısında... ...çok ciddi kredi kaybına uğruyor... Papa, Joff, e, Papa Joffre, Papa Lacavutte bir Joffre'un e, onun yerine getiriliyor. Joffre e, e, en olmadık, uzun uzun anlattık planı çiziyor. 17 numaralı planı. Fakat Jilinski ile Joffre'un bu ilk buluşması Paris'te. Ve e, 19 numaralı planın da yeni bir versiyonu henüz kabul edilmiş. E, bu yeni versiyonu ...taktim ediyor Jilinski toplantıda. Burada A ve G diye iki farklı seçenek sunuyor plan... ...Rus ordusuna. A seçeneği ne göre Rus ordusu asıl hedef olarak... ...Avusturya Macaristan'ı kabul ediyor. Bu seçenek hem Alekseyev'in yani Rus ordusunun... ...o dönemdeki en büyük stratejisi diyebiliriz Alekseyev için hem de e, yurt içi bölge komutanlıkları kurmay heyetlerinin tercih ettikleri harekat tarzı. Neden tercih ediyorlar? Çünkü Rusya'nın e, ulusal çıkarları e, bu doğrultuda. Rusya'nın ulusal çıkar, çıkarları Avusturya, Macaristan'a karşı Galiçya'ya el koymak üzere hareket, bir harekat düzenlenmesi Çizgisini. Belki de aynı zamanda buna ilave olarak Avusturyalıları gözlerine daha iyi kestiriyorlar. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yani o bu anlattığımız yıllarda Avusturya ordusunla yani Alman ordusunun arasında e, bayağı ciddi farklar var. E, i̇şte Alman ordusu dünyanın en iyi ordusu olarak biliniyor değil mi? E, bu yıllarda Enver Paşa da orada zaten. E, ateşe militer. E, onun da ilerdeki fikirlerini çok etkiliyor bu durum. Ee, yani Alman ordusunun ne kadar böyle dehşetengiz bir örgüt olduğu. Belki de Avusturyalıları gözlerine kestirdiler. Onları daha iyi ee, e, mücadele ederiz diye. Muhakkak kaldı ki zaten baktığımız vakit e, Rusya ile Almanya arasında... E, Almanya'yı belki 1867'den önce Prusya olarak okumalıyız. Ama e, bir sempatinin varlığını inkar edemeyiz. Yani hep Prusya ile Rus e, hanedanları iyi geçinmişler. Birbirlerine karşı silahlı bir harekete bulunmamışlar filan. Yani e, Ayrıca da e, biliyoruz ki Rusya'da da e, önemli bir Baltık-Alman varlığı var. Üst ...düzey ailelerdi... Ee, ...mesela 1. Ordu Komutanı... ...Renenkamp bile... ...bir Alman ismi taşımaktı... ...bir... E, ...Baltıklı Alman ailesinin çocuğu... E, ...dolayısıyla... ...Rusya ile Almanya arasında... ...kötü kan yok diyelim... ...oysa ki... ...Avusturya Macaristan ile Rusya arasında bu... ...çok eskilere dayanıyor... E, ...Balkan sorunu tabi... ...devamlı olarak... E, ...bu şeyi ayakta tutuyor... Ee, ve unutmamak lazım ee, 1848'de Avusturya son derece çaresiz bir vaziyetteyken Rus ordusunun Avusturya'nın yardımına geldiğini 1851 midir 52 midir tam olarak hatırlamıyorum ama ayaklanmayı Viyana'yı tehdit eden ayaklanmayı bastırdığını ve hemen akabinde bunun Kırım Savaşı çıktığı vakit Avusturya Macaristan'ın tarafsız kalması hatta biraz da Rusya'ya karşı bir tarafsız tavır takılması Romanovları çok derinden yaralamış ve Avusturya'yı Habsburglara daha doğrusu tamamen güvenilmez olarak da belirlemelerine yol açmış. Dolayısıyla hem böyle bir düşmanlık var hem de senin dediğin gibi Avusturya-Macaristan ordusu çok daha dişe gelen bir <gülüyor> yapıda. Ve tabi Rusların hedeflerinden bir tanesi de birkaç programdır tekrarlıyoruz. Galicia'yı yani Batı Ukrayna'yı, içeri içine alan bölgeyi ele geçirerek sınırlarını düzeltmek. Daha rahat savunulabilir hale getirmek. Ee, bu durumda e, Rus ordusu e, Yani A seçeneğine göre Ana hedef e, Avusturya olduğu zaman e, Alman ve Avusturya Macaristan ordularını Taarruz ederek Rus ordusu Savaşı düşman topraklarına taşıyacak. Almanya'ya saldıran Rus ordularının görevi Doğu Prusya'da bulunan Al Alman kuvvetlerinin imha edilmesi bu bölgenin işgali ve daha sonraki ileri harekatı kullanılmak üzere avantajlı bir e, yığınak alanı yaratılması. E, bütün bu iddialı işleri yapabilmek üzere e, Ruslar Kuzeybatı cephelerinde kullanılmak üzere 29 piyade tümeni ayırıyorlar. Bu tümenler bir ve ikinci ordu olarak örgütleniyor ana hedef vurgulamıştık Avusturya Macaristan bu varyantında planın dolayısıyla Avusturya Macaristan sınırına Ruslar 45 piyade tümeni konuşlandırıyorlar bu bağlamda bu, bu tümenler önce 3, 4, 5 numaralı ordular olmak üzere 3 ordu şeklinde örgütleniyor. Fakat sonra bir de 8. ordu komutanlığı ilave ediliyor ve ordu sayısı 4'e çıkartılıyor. Bu ordularda o Ağustos-Yürem-Haceristan sınırında kuzeyden güneye olmak üzere 4, 5, 3 ve 8 olarak konuşlandırılıyorlar. Şimdi e, sınıra baktığımız vakit Alman ve Avusturya sınırının dışında bir de Rusya'nın e, Romanya ile sınırı var. E, dolayısıyla e, Romen Rus sınırını da bu tarihte Prut Irmağı belirlemekti. E, Prut Irmağı'nın doğu yakasında Bender'de 7. bir Rus ordusu oluşturuluyor, bir ordu karargahı. Ee, ve bir Rus ordusu konuş e, örgütleniyor. Bunun amacı henüz ne yapacağı bilinmeyen Roman ordusunun e, kontrol etmek ve ileri harekatını e, engellemek. Ben bizim tarihimize de çok e, muhteşem bir yere sahip değil mi? Bu evet. Demirbaş Şarl diye tanıdığımız İsveç kralı 12. Karl. Evet. Ee, Poltava'da 1709'da Deli Petro'ya mağlup olduktan sonra ee, Osmanlı sınırına girip Bender'e geliyor o zaman Bender Osmanlı toprağı ve 4-5 sene gibi bir süre burada Osmanlı'ya misafir kalıyor ve Osmanlı bu nedenle Prut Savaşı'nı veriyor Baltacı Mehmet Paşa hikayesini eminim <gülüyor> ...herkes biliyordur... ...Katerina ile... E, ...tabii... ...altını çizmek lazım... ...Türkiye'de çok kişi Katerina deyince... ...bu Katerina'nın... ...büyük Katerina olduğu... ...zehabına kapılıyor... ...oysa ki arada... ...bu iki Katerina arasında bir 50... ...ye yakın yıl var... ...50-55 yıllık bir... ...zaman farkı var... E, ...neyse... E, Benderi de böylece almış olduk e, Nihayet bir de 6 ordu kurulmakta Bu da Sankt Petersburg'u Doğu Prusya'dan doğuya Kuzey doğuya doğru kaynaklanabilecek bir Alman tehdidine karşı korumak üzere Divina Irma'nın doğu yakasında konuşlandırılıyor Ee, bu A varyantı planın istersen G varyantına geçmeden bir müzik arası verelim <gülüyor> evet Yohan e, Sebastian Bach'ın çelo suitlerini dinlemeye devam ediyoruz bu Mistisla Rostropovich'in e, yaptığı bir CD Üçüncü suite, ikinci suite dinlemeye devam ediyoruz bugün. Yine reminor, ikinci suite. Fakat sonuna geldik nihayet, Jig'i dinliyoruz son bölümünü. <gülüyor> Thank you. Sayın dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da Kurşun Asker programını yayınlıyoruz. E, programımızın ikinci bölümünde e, Rusya'nın Avusturya-Almanya e, merkez güçlerine karşı yapacağı e, yapmayı planladığı savaş çıktığı zaman, daha iki sene var savaşın çıkmasına, e, planı e, söylüyorduk. Ee, Alma, özür dilerim Rusların e, Değişik nedenlerden Ana hedeflerinin Avusturya Macaristan ordusu olduğunu Anlattık İkisinin de iki gücünde Balkanlarda emelleri var Rusların daha geniş emelleri var ee, Ve Ve Galicia bölgesinde konuşlandırıyorlar. Onu anlattık. Dört tane ordularını ve kuvvetlerinin ağırlıklı kısmını ee, ve bunları işte Fransız, e, Fransızlara söylüyorlar böyle yapacağız diye. Evet. Ee, bu A varyantıydı planın. Yani Avusturya Macaristler'e yönelik varyantıydı. G varyantı planın Almanya'ya yönelik. Yani bu Fransız ittifakına bir Rus jesti diyebiliriz bu varyanta. Çünkü bu varyanta ana hedef olarak Almanya öngörülüyor. Burada da Rus ordularının Doğu Prusya'da kendilerini tehdit eden Alman kuvvetlerine karşı saldırması ve bunları bir şekilde savaş dışı bırakarak Almanya'nın içine batıya doğru ilerlemesi öngörülüyor. Yine e, orduların CPD yerleşimi e, aynı konumda yani 1 ve ikinci Rus orduları Doğu Prusya'yi birinci ordu, Doğudan batıya, ikinci ordu, Güney'den e, Kuzey batıya doğru tehdit eder nitelikti. Yine 4, 5, 3 ve 8 numaralı ordular Galicia cephesinin üzerindeler. Yine 7 numaralı ordu Bender'de Roman ordusunu denetliyor. Ve 6 numaralı ordu da St. Petersburg yakınlarında payitahtı savunuyor. Fakat G varyantında 4 numaralı ordunun cephesi değiştiriliyor. Yani... Ee, bulunduğu alan değil de cephe değiştiriliyor ve Doğu Prusya'ya doğru döndürülüyor. Dört numaralı ordu. Ee, bu durumda Alman cephesi bir, iki ve dördüncü ordulardan oluşuyor. Yani dört e, numaralı ordunun da on dört tümenden oluştuğu düşünülürse bu defa Almanya'ya karşı harekatı 43 Rus tümeni ayrılmış oluyor. Avusturya Macaristan Sırhı'nı savunmak üzere de 5, 3 ve 8. ordular yani 31 tümen kalıyor. Şimdi tabi bu işler yapılırken düşmanın da yani potansiyel düşmanın da savaş planları var. ...tahmin edilmeye gayret ediliyor ya da işte istihbarat toplanıyor bu planlar e, amaçlar hakkında. Ve e, yapılmakta olan yığınaklar da bu alınan istihbarat doğrultusunda yapılmaya gayret ediliyor. E, Rusya, Almanya'nın... E, İki cephede savaşıyor olacağını kesin gözüyle bakıyor. En azından Rus ana kurmayı e, Almanların hem kendileriyle doğuda hem de Fransa ile batıda savaş, savaşmak durumunda kalacaklarından emin. E, ve bu durumda Almanların birinci düşman olarak da ilk olarak elimini etmeye çalışacakları düşman olarak da Fransa'yı seçeceklerinden bir hayli emin. Ee, dolayısıyla e, çok büyük bir güç kalmayacağını umuyorlar Doğu Prusya'da ki bu gerçektir Alman yerleşimi hele hele Sülefın'ın orijinal planına bakarsak 3 dümay asker vardır Doğu Prusya'da topu topu yani ee, bunun içinde e, otomatik olarak seferberlikte yığınan, A varyantına göre yapılacağını Jelinski e, bildiriyor Foşe. Tahminlerinde o zaman e, o iki sene haber bile yaptıkları tahminlerde oldukça da haklı e, sayılırlar. İleride de e, gerçekten böyle şeyler oluyor Fransa'ya, hücum ediyor e, Almanlar ilk kez. Evet. Yani e, ne kadar doğrudur bilmez ama buna daha önce de değinmiştik. Victor Michel'in yani Zorff'dan önceki Fransız başkomutanının e, Alman harekatını doğru tahmin etmesinin ardında bir Alman e, genel kurmaya mensup bir Alman subayının e, varlığından söz edilir biliyorsun. Evet. Yani bu kadar çok kişinin paylaştığı bir şeyi bu kadar büyük bir olayı da ...tamamen gizli tutabilmek herhalde... ...mümkün olmasa gerek yani... ...söz konusu insanlar ne kadar vatansever... ...olursa olsun... ...birileri bir şantaja maruz kalıyorlar... ...ya da para hırsı... ...her şeyden baskın çıkıyor... ...dolayısıyla... E, ...Sleaf'ın planı en azından... ...bir nosyon olarak... ...bilinmekte karşı taraf... ...tarafından diye düşünüyorum... E, ...şimdi... Rus ana kurmayı 25 Eylül 1913'te mevcut planları yani Mayıs 1912'de hatta biraz daha önce 1912 yılı başında kabul edilmiş olan son versiyonunu plan 19'un yine yeniliyorlar ve plan 20 diye revize ediyorlar. Bu yeni planı ortaya çıkartıyorlar. Evet. Plan 20'nin e, 1914 sonbaharında yürürlüğe girmesi kararlaştırılıyor. Yani e, Çar'ın onayı alınacak, işte ukaze çıkacak <gülüyor> filan bir sürü işlemler var. Fakat tabii 1914 Temmuz'unda patladığında, Temmuz sonunda, Ağustos başında savaş patladığında... E, Ruslar bu revize edilmiş Plan 20'nin özelliklerinin çoğuna sahip olan Plan 19'a göre seferberliklerini gerçekleştiriyorlar. Yani Plan 19 savaş planı oluyor Rusların. Şeyinde, savaş patladığında. Bu plan çerçevesinde de Ruslar cephe komutanlıkları ihlas ediyorlar savaş patlayınca. Bunlardan bir tanesi Güney Batı cephesi. Güney Batı cephesi Avusturya Macaristan'a karşı örgütlenmiş bulunuyor. ve Bunun komutası bu cephe komutanlığı General Nikolay Ivanov'a tevdi ediliyor. Burada iki ordu grubu var. Bunlardan bir tanesi dört ve beşinci ordulardan oluşmaktı. Cephenin kuzeyini tutuyor ve ordu büyüklüğünde bir ordu grubu bu. Diğeri de cephenin güneyini tutan üç ve sekiz numaralı ordulardan oluşturulmuş dokuz kolorduluk bir ordu grubu. Bunların ikisine de Ivanov tarafından komuta edilmekti. Güney Batı Cephesi'nin kuzey kısmında kalan birlikler yani 4 ve 5. ordu grupları Leistan çıkıntısından güneye, güneydeki 3 ve 8. ordulardan oluşan İkinci ordu grubu da Ukrayna'dan batıya doğru saldıracak. E, Galicia'da yığınak yapmakta olan Avusturya Macaristan kuvvetlerini çevirecekler ve imha edecekler. E, Ruslar bunu yapacaklarından eminler. Çünkü hem senin söylediğin gibi e, Avusturya Macaristan ordusunun gözlerine kesilmiş durumdalar. Hem de e, Albay Red e, Avusturya Macaristan ordusunun savaş planlarını Rusya'ya Sattığı için birkaç sene önce Ruslar yığınağın nasıl ve nerede olacağını da biliyorlar ya da bildiklerini sanıyorlar. Dolayısıyla bu çevirme ve imha hareketinden sonra da Batı'ya ilerleyecekler, Karpat geçitlerini ele geçirecekler ve Macar ovalarını inecekler. Rusların Güneybatı cephesinde yapmak istedikleri bu özet olarak. Sanıyorum vaktimizi doldurdukça programımızı kapatırken siz sevgili dinleyicilerimize mutlu bir hafta ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Kurşun Asker Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil